Maide suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya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 iman edenler, ne Allah'ın şe'airine, ne şehri harama, ne Kabe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasına arzulayarak beyt-i harama yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca,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 Why?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 Thank <laughs> you. Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedip, topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz, tas tamam yıkanın, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz, veya tuvaletten gelmişseniz, yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da, Su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle ondan yüzlerinize ve ellerinize mesh edin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister. <gülüyor> o oh. Allah'ın size lütfettiği nimeti ve sizin, duyduk ve itaat ettik, baş üstüne dediğiniz vakit, sizden aldığı sözünüzü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, sinelerde saklı bütün sırları bilir. Yeah! edenler. Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı, içinizde beslediğiniz kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, Yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah, İman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir. <Sessizlik> Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. <Gülüyor> فَأَيْتِ يَجُمَّ عَنْكُمْ تَقُومُ أَهْوَىٰ İman edenler Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın Hani bir topluluk size el uzatmaya sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de o bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının müminler yalnız Allah'a dayansınlar <Sessizlik> Oh! Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, on iki boydan, her birinden bir kefil olmak üzere, on iki de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, İyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde, tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur. فان بمن نفض يدي o Yahudileri verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki, lanetledik, onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek aza hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, Aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. <gülüyor> ونسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العباوة إذا يوم القيامة وسوف biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına. Kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah, onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır. Ya ehl-el fitâbi qad jâekum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 وَرِضُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَعَيَى الْقِيدِهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الله Rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir. Lâ <gülüyor> قل فما ان يكن مما شيء إن اذا ايو لكرمن في حدث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 kitap. Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. <Sessizlik>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 Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz. Am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 Onlara, Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birinin ki kabul edilmiş, öbürünün ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi. ben, ben, ben. إلهي إليك أنت ki sen beni öldürmek için el kaldırırsan ben seni öldürmek için sana el kaldırmam çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım in <Gülüyor> Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. <gülüyor> Bu sözler Kabil'in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu. <Sessizlik> Kardeşinin cesedini nasıl örtüceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi. Kabir, yazıklar olsun bana, şu karga kadar bile olup da kardeşinin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. <gülüyor> bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. <Gülüyor> ve Rasûlüne savaş açanların yol keserek terör eylemi yaparak yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüşvaydalıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. <Sessizlik> Kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Ya Nedenler. Allah'ın hukukunu gözetin. O'nun hukukunu ihlal etmekten sakının. O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda mücahede edin ki, korktuğunuzdan kurtulup, umduğunuza kavuşasınız. İNNEL <gülüyor> LİNE Kafirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Yüzüydü. Ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır. <Gülüyor> Hırsız erkek ile hırsız kadının iltika ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ben de, ben de, ben de. yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder çünkü Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur <gülüyor> Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Yeah! Ber. Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla, Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin, o verilmezse kabul etmekten geri durun, derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun dehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı, dünyada rüsvaylık olduğu gibi, Ahirette de müthiş bir cezadır. Dem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 Dindik kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerindeyken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar? Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler. <gülüyor> İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini hakka teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını korumayla görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler! İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında sakmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kafirdirler. <gülüyor> be deep. Evrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar, birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu, kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler. Peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik. <gülüyor> Dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar. O اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَلِّ مَا بَيْنَ يَا kitabehu mena alay wa Allah'a emanet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 وَأَن الحكمُ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 Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar. En fehuk men cahilin Ve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 Kalbinde nifak hastalığı olanların içlerinden ne olur ne olmaz. Başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kafirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umudur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder. Veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar. Ve <Sessizlik> yekul Allah'ın iç yüzlerine ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine hayret doğrusu. Onlar değil miydi, siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar? Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti. Dünyada da, ahirette de ziyan edenlerden oldular. Ya Ayyübey!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 İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah Vasi ve alimdir İhsanı boldur her şeyi hakkıyla bilir İ. <gülüyor> I'm Dostunuz ancak Allah'tır, O'nun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir. Ve <Sessizlik> men Allah'ı, Resul'ünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. Ya Ayyuhay. Denler. Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kafirleri, dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mü'min iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının. Ve <gülüyor> Siz ezan okuyarak namaza davet edince bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır. قل يا أهل الكتاب kitap. Sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi hem kendimize indirilen kitaba hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız. Kul hel'unek bi'ukubi katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş gazabına uğratmış içlerinden bir kısmını maymun domuz ve tagut'a tapan kimseler yapmıştır Yerleri en fena olanlar doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır <gülüyor> قم قائما امنا وق قد خلوا قد خانتم بي والله ألم بما sizin yanınıza geldikleri zaman biz müminiz derler halbuki gerçekte onlar kafir olarak girmişler yine kafir olarak çıkmışlardır onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir <gülüyor> Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye, yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü! <Gülüyor> Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat, bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkinlik. وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت ألديج والعلو بما قالوا بل يداه مرسوقة منهم ما أنزل إليك من ربك كضيانا وكفرا وألقى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 مَا أَنْتَ مِنْ كِتَابِ آَمِنٌ تَقُولُنَ عنهم طَمَنَ kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onların naim cennetlerine yerleştirirdik. وَلَوْ <gülüyor> dum muktasidun eğer onlar tevratı incili ve rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerine hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağın ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir zümre de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler, pek çirkin işlerdir. Ya eyyübe allakû Allah galaya tilqum minkasirin ey peygamber Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kafirleri emellerine kavuşturmaz. Kur'ya adil kitabı lestum ala şeyin. تقيم التوار Deki, ey ehli Kitap, siz Tevratı, İncili ve Rabbinizden size indirilen Kur'anı takdik etmedikçe. Hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkarcılığını fazlalaştıracaktır. O halde, o kafirlerden ötürü gam yeme. <Gülüyor> Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim, Allah'a ve ahiret gününe iman edip, makbul ve güzel işler yaparsa, onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar asla üzülmezler. <gülüyor> İzrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse onlar bazı resullere yalancı diyor bazılarını ise öldürüyorlardır. bu. <Sessizlik> وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا منهم فالله بصير Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görüyor. La <gülüyor> Oğlu İsa'dır diyenler, hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Benim de, sizin de Rabbiniz olan, tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş, ortak koşarsa, şu kesindir ki, Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. Yeah. Allah, üç asıldan biridir diyenler de kafir olurlar. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kafir kalanlara, mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır. لَقَذِ كَفَرَ الَّذ۪ينَ Hala Allah'a dönüp, ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Allah'a <gülüyor> Meryem oğlu İsa Mesih, sadece bir Resuldür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et, biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da, akılları çevirip, bu hakikatlerden vazgeçiyorlar. <Gülüyor> De ki, siz Allah'tan başka, size zarar veya fayda vermeye gücü yetmeyen, aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen, yalnız Allah'tır. Kul <Gülüyor> min deki, ki, ey ehli kitap, dininize ait konularda, haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden, hem kendisi sapmış, hem de birçok insanları da saptırmış olan atalarınızın, ve şimdiki durumda da, doğru yoldan sapan bir takım kimselerin heva ve hevesine uymayın. Kulliye! İsrail oğullarından küfre sapanlar, hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Yûreyle Kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları. <Gülüyor>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 kum unfusub allaha peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı kafirleri veli edinmezlerdi fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından, onların en şiddetlilerinin, Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından, en çok yakınlık duyanların ise, biz nasarayız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması, ve onların kibirlenmemeleridir. Fesedenne aşedden nâsi <Sessizlik> adâ ve tedzillenne âmenul yehude vellezîne eşrasın. والذين أشرقوا ولا تجدن أقوالهم وستتبين الذين آ Peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin İman ettik ya Rab bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz <Sessizlik> Tüm isteğimiz ve umudumuz Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesiyken, ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki? <gülüyor> Böyle demelerine mukabil Allah onları içinden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin mükafatı böyle olur. <gülüyor> <Gülüyor> Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır. وَالَّذِينَ <Gülüyor> كَفَوْ edenler Allah'ın size helal kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın haddi aşmayın çünkü Allah haddi aşanları asla sevmez ya Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. <Sessizlik> sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız, onun kefareti, çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz, orta halli yemek çeşidinden, on fakir doyurmak, yahut on fakiri giydirmek, veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse, üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde, yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor. Ta ki şükredesiniz. La'inu <gülüyor> I <laughs> أري رقبا، فمن لم يجد فصيا متلا تأييام، ذلك كفّرت أيمانكم إذا حلم. دون واحفظ ايما منكم الله edenler. Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki, felah bulasınız. <Gülüyor> kumarlar şeytanın yapmak istediği tek şey sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi? <gülüyor> itaat edin Resulullah'a itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının eğer ona sırtınızı dönerseniz bilin ki peygamberimizin görevi sadece tebliğden ibarettir <Gülüyor> ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile beraber başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde daha önce yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever. Yeah! Edenler. Allah kendisini görmeksizin, gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nevinden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki, ellerinizle yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır.'' Yeah edenler. Siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse kendisine bir ceza vardır. O cezada öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden iki adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kabe'ye ulaşıp orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut fakirleri doyurmak, Yahut, onun dengi oruç tutmak şeklinde bir kefarettir, Ta ki, işlediğinin vebalini tatsın. Allah, daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti. Fakat, kim dönüp, tekrar böyle yaparsa, Allah ondan, onun intikamını alır. Zira Allah, azizdir, mutlak galiktir ve intikamı vardır. فإلا لكم صيد للتح Ey ihramlılar, Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki, size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, İhramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya l Kâbe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi sıkılmıştır. O hürmetli ayı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da, bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Ama aynı zamanda O gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. <gülüyor> Peygamber'e düşen sorumluluk yalnızca tebliğ etmektir. Allah, sizin açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir. <Sessizlik> Murdarın çokluğu tuhafına gitse de gitmese de hatta murdarın çoğu hoşuna gitse de gitmese de murdar ile temiz bir olmaz. Öyleyse ey aklı selim sahipleri siz az çok demeyip daima temize helale yönelin. Haram yemekten Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız. nedenler açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın eğer kuran'ın indirilmesi esnasında onlara sorarsanız size açıklanır halbuki Allah onları bağışlamış sizi onlardan muaf tutmuştur çünkü Allah gafurdur halimdir affı ve müsamahası geniştir o <gülüyor> Sizden önce bir topluluk o kabil şeyleri sormuş sonra da onlar sebebiyle kafir olmuşlardı. <gülüyor> Ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey bildirmiştir. Fakat o kafirler, bu inançlarını Allah'a mal ederek, ona iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez. <gülüyor> Dilerini Allah'ın indirdiğine ve rasule onların hakemliğine gelin denildiğinde Atalarımızı ne halde bulmuşsak o bize yeter derler Ataları hiçbir şey bilmeyen doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onlara tabi olacaklar ye. Yeah! iman edenler. Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar veremez. Hepiniz dönüp dolaşıp Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir bildirecek, karşılığını verecektir. Yeah! that Edenler. Sizde ölüm alametleri belirdiğinde, vasiyet edeceğiniz sırada, içinizden iki dürüst kişiyi şahit tutun. Yahut yolculuk esnasında başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüphe ederseniz, o iki şahidi namazdan sonra tutar ve yeminimizi akrabalarımızın menfaati de söz konusu olsa, Dünyanın hiçbir şeyine değişmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizde bir emanet, bir borç olarak bulunan şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz, kesinlikle günahkar oluruz diye, Allah'a yemin ettirirsiniz. <gülüyor> sonradan bu şahitlerin yalan söyleyerek günah işledikleri anlaşılırsa, şahitlerin haklarına tecavüz etmek istedikleri ve ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi, öbürlerinin yerine geçerler ve vallahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde, biz elbette zalimlerden oluruz, diye yemin ederler. <gülüyor> Usul, şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları, yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda, yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle, yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın hükmünü dinleyip, itaat edin. Allah, din yolundan çıkan fasıklar güruhunu emellerine kavuşturmaz. <Gülüyor> Gün gelecek Allah peygamberleri bir araya toplayıp sizin tebliğleriniz, ümmetleriniz tarafından nasıl karşılandı, nasıl bir cevap aldınız buyuracak. Onlar da senin her şeyi hakkıyla bilen ilminin yanında bizim bilgimiz yok. Zira gayblara vakıf olan yalnız sensin diyecekler. hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki ben seni Ruhul Kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor ona üflüyordun. O da benim iznimle kuşolu veriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma ahmanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrailoğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden defetmiştim kendilerine apaçık deliller mucizeler getirdiğin zaman da onların kafirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil demişlerdi Hani havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da, iman ettik, Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol, demişlerdi. Bir vakitte havariler, ey Meryem oğlu İsa. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler. O da eğer mümin iseniz Allah'tan korkun da edebe aşmayın diye cevap verdi. <gülüyor> dediler istiyoruz ki ondan yiyelim gönlümüz rahatlasın senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım aley <gülüyor> İsa, ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem evverimiz, hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun, bizi rızıklandır, zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin, dedi oh buyurdu ki ben onu yukarıdan size indiririm fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım ve ya ma Hem Allah Teala "Ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin?" diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek. Haşa! Sen şerikten ve her noksandan münezzehsin ya Rabbi. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malumundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilemem. Bütün gayetleri hakkıyla bilen ancak sensin. Mâ <gülüyor> kuntulehum Sen ne emrettinse ben onlara bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ya Rabbi, ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız sen kaldın. Sen gerçekten her zaman her şeye hakkıyla şahitsin. cezalandırırsan, şüphe yok ki, onlar senin kullarındır. Onları affedersen, aziz hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, ancak sensin. <Gülüyor> لهم مِنْ sonra Allah buyurur ki bugün o gündür ki doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir onlara içinden ırmaklar akan cennetler var orada daimi kalırlar Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuşlardır işte büyük başarı ve mutluluk budur İllahimul <Sessizlik> Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Ve o her şeye, Hakkıyla kaderdir.